İzal Rozental ile haftanın karikatürleri Günaydın Dizal, hoş geldin Günaydın Günaydın Dizal Bey, hoş, hoş geldiniz Hoş bulduk Nedir vaziyetlerimiz? Hayat devam ediyor. <gülüyor> evet. Hayat devam ediyor. Aynen devam ediyor. Ee, kısa bir ara vermiştik. Biraz e, gezdik uzak doğuda. Doğu Çin Denizi'nde, Japonya, Kore, Tayvan falan. O bir kitap, kitap olarak yayınlanacak mı? Olabilir, Dönüşecek mi? Kitaptan önce sanıyorum bir sergi olacak önce. Ha ne güzel. Yani biraz gaza getirdi dostlar arkadaşlar eksik olmasınlar. Herhalde bir sergi olacak ama artık güzde önemi. Hmm. Ee, aynı zamanda ben tebrik etmek istiyorum sizi. E, moda Cafera Mahallesi ihtiyar heyetine seçilmişsiniz efendim. Allah razı olsun. Eee başarılarınızın <gülüyor> devamını diliyorum. Çok diyorum. teşekkür Çok teşekkür ediyorum. Gurur duyuyorum. E, mahallemle, modayla zaten o konuda kitap da yazdım biliyorsun. Evet, e, evet Moda sevgilim. Bir de yeniden yazdım tekrar. <gülüyor> e, ee, güzel bir ya e, bu demokrasi böyle bir şey işte ya Tabii demokrasi bu, çok güzel aslında ya, ya dünyanın güzel. en güzel şeylerinden biri yani rüyalarında evet evet işte demokratik bir şekilde de e, seçildik ...artık ülkemize hayırlı olsun... ...demekten başka bir şey kalmıyor... ...görevimizi <gülüyor> e, layıkıyla yapmaya çalışacağız... Evet, ...biliyorsun... E, ...muhtar ihtiyari meclisi diyor... Öyle ...Buket Uzunay buna... E, ...ihtiyar meclisi değil... ...ihtiyari, i̇htiyari meclisi. meclisi... ...görevleri çok yüklü... ...telefonlar gelmeye başladı... ...işte şurayı düzeltin... ...burada işte evet. köpekler bilmem ne yapıyor... ...bizim şu ee, olanı bir işle koyun falan gibi şeyler yok ama... ...başlar gelir yakında... Ama ihtiyar çok önemli bir kavram aslında. Şimdi yeni bu Kuratan'ın filan yeni teorisyenlerin çok tarihi de yeniden derinlemesine kurcalayan felsefeci ve tarihçilerin... ...ilk gerçek demokrasinin yani kölelerin de olmadığı bizim Anadolu'da olduğu Miletos'ta... ...yani eski Yunan demokrasisinden çok daha etkili ve önemlisinin... Burada Anadolu'da kurulduğunuz halk meclisleriyle ve ihtiyar heyetleriyle işte. Yani çok önemli bir şey bu. Ay, şimdi ben buradan çıkamayacağım. <gülüyor> <gülüyor> evet çok teşekkür ediyorum sağ olun. Ee, tabii Eşitlik döndüğümde yani. de çok kötü bir tatsız bir haberle sarsıldım. Hı hı. Ee, yani biraz onu konuşalım dedik zaten başta. Evet. Ee, sevgili Jack Cohen'i Ben Açık Radyo'dan tanımıyordum açıkçası ee, Açık Radyo'da hatta Çok nadir belki hiç karşılaşmadık ee, Fakat e, Jack Cohen benim e, Çocukluk arkadaşımdı Çocukluk arkadaşı derken de e, Çok Gerilere gitmem gerekiyor Yani henüz e, İlkokula başlamadan veya henüz İlkokula başladığımızda Arkadaşlık e, kurduk Arkadaş olduk Buna dostluk demek lazım daha doğrusu. Evet. Çünkü çok sağlam, çok yakın bir dostluğumuz vardı. O kadar çok şey paylaşıyorduk ki kendisiyle. Biraz o anılardan söz etmek isterim evet, açıkçası. Evet. Mesela herhalde ilkokul ikinci, üçüncü sınıftaydık. Onun sayesinde, çünkü ondan ben çok şey öğrendim. Ben ondan bir iki ay daha büyüktüm. ...fakat e, o benden hep ilerideydi... ...yani... E, ...nedense bir adım önde gidiyordu... ...işte high school sınavına birlikte girdik... ...o kazandı ben kazanamadım... E, ...daha sonra... ...işte o üniversitede... ...başarılı bir eğitim dönemi geçirdi... ...ben geçiremedim... E, ...benden önce evlendi, benden önce aşık oldu... ...benden önce gitti... ...yani e, böyle... ...bir durum... ...işte o küçükken... E, ...aklımda kalan... ...daha doğrusu... hani. Çocukluk hatıraları hep, ilk giren, e, hep kalır ya. E, Jano ile Yani'nin bir de köpekleri vardı Sultan, serüvenleri. İki çocuğun devre alemleri. İki çocuğun devre alemi. Devre alemi, evet. E, on ciltti, <gülüyor> yanılmıyorsam. Evet, benim de favori kitaplarımdandı. Müthişti. Biz hayallerimizi bu kitap üzerine kurardık. E, onların bir... E, meyve bahçeleri, meyve ağaçları olan bir bahçeleri vardı jakların. o bahçenin arkasında da çürümeye terk edilmiş büyükçe bir sandal ters böyle evet. yatırılmış orası bizim sığınağımızdı oraya sığınırdık ve saatlerce, günlerce hatta ne saatleri yaz boyunca ee, bu iki çocuğun Yannick'le Jono'nun maceralarını kendimize göre kurgular biz onlar olurduk ve yaşardık böyle bir hayal gücü vardı ee, ikimizde de sanıyorum ve e, ondan sonra da zaten fantastik e, kahramanlara doğru yöneldik e, işte ne bileyim süpermenler Batmanler şunlar bunlar falan e, bunlar o çocukluğumuzun bir parçasıydı Aynı zamanda Jacques e, mesela e, şeyi de, e, tiyatroyu, sahne sanatlarını da çok seviyordu. Fakat nedense beni öne sürüyordu. E, <gülüyor> dün kız kardeşiyle, aslında şeyden de bahsetmek lazım, dünkü cenaze töreninden evet, evet, de bahsetmek de. lazım. E, bu kadar yani yaş ilerledik işte tabii insan daha fazla cenaze törenlerine maalesef iştirak ediyor gidiyor. E, Böylesini ilk defa. E, gördüm ilk defa e, yani tam Jack babanın ona baba demem müsaade etmiyordu kızıyordu Bir tek bana yani niye sen bana baba diyorsun e, bırak gençler söylesin falan diyordu Jack babanın hakikaten e, e, hazırladığı ilginç ona göre bir e, cenaze töreniydi. Evet oradan da neredeyse oradan seyredip gülümseydiğinden eminim o. Ben, koca ben de, kesinlikle 250 kişi genç yaşlı e, o e, ne bileyim tepeye tırmanmaları sonra aşağı bol oksijenli bir ortam fakat beni en çok en çok çarpıtan en çok etkileyen e, o e, mezarlıktaki isimler oldu. Evet. Hemen hemen her e, ne diyeyim milliyetten e, inançtan e, karışık. Evet ve ruhuna ve, bir arada. E, ve ruhuna fatiha diyor. Evet. Yani evet. yabancı yani. isimli bir yani yabancı demek de iyi değil. Yani İngiliz, Amerikalı diye de hangi millettense o burada öldü, burada yatıyor ve ruhuna Fatiha diye çok kucaklayıcı bir mezarlıktı. Çok kucaklayıcı aynen. E, keşke her yerde böyle bir şey olabilse. Maalesef ben yine 10 gün önce bir başka arkadaşımı e, yitirdim, kaybettim. Onu e, eşi kendi yakınını almak istedi e, fakat inancı yüzünden kabul edilmedi. Ee, yani ben orayı görünce e, çok şaşırdım. Helal olsuncak dedim. Yani e, bunu da becerdin sonunda. Evet. Kendi o kadar seçmiş insanı. zaten. Evet. Kendi Örde seçimi. Öğrenmiş. Fotoğraf çekerken orayı görmüş, bulmuş e, ve ondan sonra kendi e, e, vasiyeti olmuş. Yani Beni buraya gömün demiş. Evet. Beni buraya gömün demiş. Denize nazır. Muazzam bir yer zaten. Denize nazır üstelik. Evet. Ama oksijeni de bol, yüksek. Evet, yeşillikler içinde. Evet, Toprak bol olsun. Neler? Evet, aynen öyle ve yani iki şey de ben ilave edeyim. Bir tanesi kızı Roxan'ın yaptığı ...olağanüstü du duyarlandırıcı, duygulandırıcı bir konuşma vardı arkasından ve yani hakikaten insanı e, hafif ağlatıyordu ama son derece cıda iyi çizen bir kızının gözünden bir babayı çizen harika bir konuşması vardı. Birincisi oydu. İkinci söylemek istediğimde iki, biri bir delikanlı diyebileceğim 20'lerinin sonunda bir arkadaşımız da bir başka, biraz daha yaşlıca bir, 40 yaşlarında bir arkadaşımız. Kendilerini tanıttılar bana ve şey dediler, biz radyodan duyduk, Bodrum'da yaşıyoruz, geldik dediler Jack için. Hiç çok. tanımadıkları, yani muazzam bir olaydı. Çok bence güzel, yani. çok enteresan. Aynı şey benim de başıma geldi, bir beyefendi yanıma geldi. E, radyodan duyduk, öğrendik, haberimiz yoktu. E, biz de geldik dedi. Şeye mezarlıkta. Mezarlıkta. Yani, mezarlıkta bu aynı. Ya, çok, öbürü mezarlıkta diye. Ondan sonraki toplantıda gördüğüm evet. insanlardı. Evet. Çok hoştu yani. Dinleniyoruz, dinleniyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Paylaşılıyoruz. Evet. Evet. Ee, Jack Quinn'in bir başka özelliği vardı. Çok kişi bilmez. E, düz tabandı. <gülüyor> düz taban derken yani e, şanssız anlamında demiyorum. Hakikaten düz tabandı ve Abi. o yıllarda 50'li yıllardan söz ediyoruz. Böyle çelik e, tabanlıklar takmak zorundaydı ayakkabılarının e, ayakkabılarının içine. Bu da onun yürümesini biraz e, değiştiriyordu. Biz ona <gülüyor> o yüzden baston yürüyüşlü falan verdik. Fakat futbolu da çok severdi. Mahallede futbol oynardık. Bir çıkmazlı oturuyorduk şeyde Caddebostan'da. Daha doğrusu yazları gelirdik. Giderdik Hı, oraya. O zaman Saifiye. E, tabii Saifiye. Bütün o göçler falan gelir. Bütün ev toplanır. Hepsi e, Avrupa yakasından Anadolu yakısına taşınırdı. Evet. E, Arkadaşlarımız da orada başladı zaten. Ve futbolu çok severdik. Fakat işte onun o düz tabanlı benim de e, dalağım çok çabuk şerdi. Koşamazdı. Koşamazdım. Hep kaleye geçmek isterdim. Ya da geride oynamak isterdim Hı. falan. Ee, yine de çok meraklıydık ve e, hatta bir e, takım kurmuştuk. E, tabii iyi oyuncu yani biz yönetici olduğumuz için yöneticilik vasfı var ya Jack'ta e, evet. tamamen bir e, organizasyon ve yöneticilik vasfı daha küçük yaşlarından başlamıştık. Ve çaktırmadan numarası. Çaktırmadan. Ve numarası o ve, yani. Evet evet. Hep öne itiyor başkalarını evet, başka beni, bana yaptığı gibi <gülüyor> ee, ve e, beni de kaptan yaptı takıma kendisi de yanında fakat biz tabi ben kaptan o yönetici olunca takımı düşünebiliyorsun artık <gülüyor> ee, Çıkmaz Spor diye bir takım kurmuştuk Çıkmaz Spor mahalleler arası e, lige katıldı turnuvalara katıldı 70'in üzerinde gol yediğimizi hatırlıyorum <gülüyor> fakat çok enteresan bir şey oldu. <gülüyor> Bursa'dan mahalleye geçici olarak bir eleman geldi. Transfer. Transfer. O çocuk tabii bizim mahalleye geldiği için hemen takımı aldık. Yusuf da adı. Onu da unutmam. Bak yani çocukluk hatıraları hiç gitmiyor, silinmiyor. Evet. Çok enteresan. Onu takıma aldık ve Yusuf gol attı. <gülüyor> Böylece 21 yenildiğimiz maçta bir gol kralımız oldu. Şakla oturduk, bir yıldız hazırladık, bir e, sertifika yaptık ve törenle mahallede Yusuf'a bunu armağan ettik. <gülüyor> Yusuf da bunu gururla e, Bursa'ya geri götürdü. Harika. Böyle e, hoş bir anımız var. Bir şey daha, e, ben biraz palavracıyımdır, e, yani çocukluğumda Mustafa. daha doğrusu. E, bir eteğim <gülüyor> vardı, bu e, çiftlerin üstünde, o demir... E, Bahçe çitlerinin üstünde yürüyebiliyordum. Dengemi, dengem çok iyiydi. Jack da dedim ya hani düz taban ama. Yani tekrar ediyorum, kesinlikle şanssız değil. Çünkü melek gibi bir e, eşi vardı. Kanansız bir melek e, Vivian. Yani o büyük bir şans eee evet. edecek için. Her neyse konuyu dağıtıyorum yine. E, ben bu demirlerin üstünde yürürken e, ip cambazı gibi. Jack da böyle seyrediyorsun. Nasıl olur dedi bana böyle yürüyebiliyorsun falan. Ben dedim cambazhanede çalıştım. Bir de bu hani Jano e, Yannick evet. hikayesi var ya onlardan evet. bir tanesi de Can evet. gelmeydi. Artık böyle kafamızdan e, atıyoruz her şeyi. inanmış Şak. İnanmış. E, yıllar sonra bir araya geldiğimizde bir Diğerde yerde karşılaştık falan... ...ya dedi sen bu can dediğin... ...hangi sirkti, nerede çalışmıştın falan dedi... ...aklımı e, yiyordum... ...yani o anda böyle... ...olamaz dedim, sen bunu nasıl yutarsın ya... ...keşke böyle devam de, ettirse <gülüyor> yani böyle bir ama şey... ...ama böyle de naif bir e, hali vardı... Evet, evet. hatırlarsa siz daha iyi bilirsiniz... ...yani çok birlikte oldunuz... Evet, e, evet, ...herhalde... Evet. ...beni de en çok çarpan, yani sık sık söylüyorum... ama ...bir kez daha tekrarlamakta hiçbir e, sakınca yok... ...yani lakta ego o, sorunu olmayan çok ender insanlardan biri benim gördüğüm yani egoizmde kendi benliğiyle problemi olmayan dolayısıyla çok kendisiyle çok kolay dalga geçebilen en en önemli özelliği benim içinde öyle ve bu insana müthiş çok ender rastlanan bir özellik itiraf edeyim Bizim bölgelerde. ...her yerde İşte aslında. biz biraz onun için ruh ikiziydik diyeceğim. Yani kendi kendimizde çok güzel dalga geçiyorduk, evet. birbirimizle dalga geçiyorduk. Hatta öyle şakalarımız vardı ki kimse anlam veremezdi. Biz yani bongo, bongo nedir? Bu Değil bongo mı? aslında bir, bir küçük hayır hayır bir küçük sirk ayısıdır. <gülüyor> Disney'in daha önce onun romanı <gülüyor> falan da vardı. ...tek tekerlekli bir bisiklet üstünde gider. Hmm. Evet. Şimdi bunun neresi komik diyeceksin? Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Aramızda bir espri olmuştu. Bir otobüste, belediye otobüsünde galiba. Üstünden e, bir maktul görmüştük. Yerde yatıyordu e, falan. Üstünden teker, tek tekerlekli e, bisiklet geçmiş. Bongo geçmiş falan gibi. Böyle bir şeyler evet. aramızda konuştuk. Hakikaten hatırlamıyorum şu anda. Fakat o bongo... ...ve tek tekerlekli bisiklet izi kalmış... ...maktul bizim için bir gülme nedeni oldu durup dururken ben mesela telefon açarım heyecan ne haber ...nasılsın bongo derim aa diye kalkalarla güler o bana aynı şeyi yapar falan ee, böyle kimsenin anla, anlayamadığı başka kodlarımız da vardı taban evet. ee, çok enteresan e, yani kendiyle dalga geçebilmek diyorsun ya evet o çok e, önemli ve ender rastlanan her ortamda bence. fakat bir özelliği daha çok sosyal görünürdü çok sosyaldi ama yakın dostu daha doğrusu dostları çok az sayılıydı yani çok içine kapanık bir evet. karakteri yapısı vardı tekrar ev evet, bol olsun toprağı bol olsun ışıklar içinde olsun diyelim bunda gülümseyerek dinliyordur bence mutlaka dinliyordur kesinlikle <gülüyor> özellikle de dün bence çok dalga geçmiştir yukarıda o 150 kişiyi görünce hani ...yardan aşağı indiklerini falan filan... ...evet, e, cenaze törenleri... ...hüzünlüdür, hazindir ama... Aynen, e, ...Jack bunu başka türlü organize etmeyi... ...becerdi, başardı... ...senin de e, konuşman çok güzeldi Ömer... E, ...özellikle o Süpermen... E, ...olayı... ...belki onu bir... E, ...dinleyicilere anlatırsın, bilmiyorum... ...çok hoştu çünkü... <gülüyor> ...ya boşver sonra... <gülüyor> ...anlattık... <gülüyor> bir ufaklık şeyde de anlattım aslında. Öyle ee, mi? E, bir anısına yapılacak bir programda kayıtta. Bizi, yani bizim o şeylerimiz huşsuz ihtiyarlar hikayemizden azıcık bahsettim. Evet, mafucio'dan, <gülüyor> mafucio'dan. Peki. Bilmiyorum. Evet. Yani, şimdi e, haftanın karikatürlerine evet. geçelim, şey merak et Aslında tabi 15 gün program yapmadık. Bu arada. Ben de o coğrafyaya Yakın bir yerlerdeyken e, Yeni Zelanda'da bir e, Tatsız bir hadise Gerçekleşti evet. e, Christchurch kentinde Ve e, Pek çok elli kişi Hayatını yitirdi ama e, Yani bir sürü de Yazı yazıldı karikatürler çizildi falan. Fakat bir tanesi var ki Sosyal medyada kendisine e, Çok fazla yer buldu Bu ...hayatını yitiren 50 kişiyi... E, ...konu almış. Aslında bu karikatüre... ...illüstrasyon da denebilir. Evet. E, Avustralya'dan... ...Sydney Morning Herald... E, ...gazetesinin editorial çizeri var. Pen Cappell. O çizmiş bunu. E, ve... o ...Yeni Zelanda'nın yerli halkı... Maorilerin e, ...bir amblemi var. Aslında... ...Yeni Zelanda'nın da amblemi bu. E, bir eğrelti otu. E, eğrelti otu... E, ...orada gücü, hayatı ve barışı temsil ediyormuş. Evet. Ee, ve genelde gümüştür, ee, gümüş, siyah üstüne gümüştür. Ee, bu karikatürde siyah fon üzerine beyaz bir erelte otu görüyoruz. Ee, ancak bu erelte otunun en farklı özelliği karikatürde e, tam elli tane yaprağı var. Saydım ben. 25 altta, 25 üstte elli tane <gülüyor> yaprağı var. E, dikkatle bakıldığında da bu yaprakların her birinin aslında ibadet eden insan siluetleri olduğunu görüyoruz. Evet. E, ve yani çok güzel e, bir çizim. Ve her dinden. Tabi, tabi. Yani her, her dini inançtan. temsil ediyor çünkü orada evet. o görülüyor. Yine de bu 50 kişiyi e, evet. şey anmış. E, Sosyal medyadaki paylaşımlarda ise şöyle bir e, ifade benim dikkatimi çekti, altını çizdim. Müthiş bir zeka, yaratıcılık ve daha da önemlisi zerafet demiş bu karikatür için ki... ...işte ben buna e, şaşırdım. Ne zamandır karikatürle zerafet sözcüklerinin bir arada kullanıldığını hakikaten görmemiştim. Ya izninle ben de bir şey daha İzlat özellik ilave etmek istiyorum... Ya bütün bu zarafete hepsine katılıyorum bu sıfatların bir de bilgeliği eklemek istiyorum çünkü elverte otu bilebildiğim hatırlayabildiğim kadarıyla yeryüzündeki en eski canlı şu anda yaşayan yani elverte otundan daha eski dinozorlar çağından kalma ve hala şey hayatını evet. şey yapıyor yani böyle de bir şeyi içeriyor. Evet. Belki işte Maorileri de temsil ettiğine Ma, evet, göre Maorilerin, falan, evet. eminim Maorilerden geliyordur zaten evet, doğayla evet, bütünleşmiş evet. olan. Ama böyle bir bilgim var. Tahkike muhtaç tabii. Eskilerin değil mühleden, doğrulanmaya gereği var ama o, hı hı. böyle bir şey hatırımdaydı. Yani. Ee, bir de Patkamp Kempel, yani çizer. E, bu çizimi katledilen Müslümanların aileleri için e, bağış yapacakların kullanmasına izin vermiş. O da çok önemli evet. yani herhalde rozeti falan yapılacaktır. Hazır e, Yeni Zelanda'dayız. E, bu Adalar ülkesinin e, çok önemli bir karikatürcüsü var. E, Tom Scott diye. Onun bir işini aldım. Aslında Yeni Zelanda dünyanın oksijeni e, neredeyse en bol bölgelerinden biri ve e, o Sarp Dağları, Geniş Vadileri, gölleriyle falan da çok etkileyici bir coğrafyası var. E, Yüzüklerin Efendisi de orada e, çevrilmişti bütün o e, ortam. E, çok etkileyici bir ortam. Haliyle Yeni da iklim değişikliğine çok önem veriyorlar. Aşırı önem veriyorlar. Hatta yanılmıyorsam bilmem can sen doğrularsın. E, Greta Thunberg'in ilk e, yani en çok destek veren ülkelerden bir tanesi değil mi Yeni Zelanda? Evet, evet, evet. İlk onlar destek vermişti. Avustralya İlk ve Yeni Zelanda. Evet. Evet. Yeni Zelanda'lılar hakikaten çok duyarlı. Ben o, e, orada bulunduğumda da e, çok sayıda karikatürcü e, bu konuyu işliyordu. Bu konuyu çiziyordu. Daha 6-7 sene önce. Hatta burada da gene bir ...araya gireyim... ...çok ilginç bir şey yaşadık biz bu açık gazetede... ...ilk bu yeni... ...bütün dünyada... ...15 Mart'taki... ...şeylerde... Hmm. ...bu dünya çapındaki... ...öğrencilerin... ...iklim değişikliğini artık durduralım... ...diye büyükleri... ...işte grev mi deriz ne dersek... ...diyelim adlarına... ...okul kırma eylemlerine... Onu biz ilk başlatan tabi coğrafi olarak Yeni Zelanda'ydı. Ve oradan e, bir e, arkadaşımız bize yolladı. Yeni Zelanda'da ve olan de bir şeye rastladık. Senin dediğini doğrulayacak evet. bir şehirde, Auckland şehrinin valisi ne çok küçük, 30 saniyelik bir mülakat yapma, açık radyo adına fırsatı bulduk ve ne diyorsunuz ne burada çocuklar ayaklanmış filan sonuna kadar destekliyorum diyen ilk duyduğum kişi şey olarak siyasetçi olarak. Seyhun Hanım al... göndermişti bize şey de evet. evet Yani muazzam bir şeyi yakalamış olduk. Dediğini doğrulamak için söylüyorum. Ve aynı anda bir de bu Yeni Zelanda'daki katliamın dahi ölüleri filan duymamıştık. Sayıyı bilmiyorduk ama böyle karanlıkta bir şey vardı. İki, iki arada kaldık böyle. Evet. iki tane haberle Yeni Zelanda'dan ama müthiş bir şeydi yani adamın ...tabii ki okul kıracaklar... ...başka çocuklar... ...bunun siyaset... ...karar vericileri arasında... ...ilk defa duyuyorum... ...bu kadar net bir destek... Yani. ...öyle bir bilince sahipler... Evet. Evet. ...bu biraz da belki yüzüklerin efendisinden geliyor... <gülüyor> ...doğal plato... ...bence maorilerden... Maoriler. <gülüyor> e, ...yalnız orada bir şey var... Karikat ...bu Tom Scott'la e, konuştuğumda... E, e, ...her şeyi çizebiliyorlar... ...bir tek e, konu tabu... Ona değinemiyorlar. All Blacks. All Blacks. Ra evet. All Blacks. Evet. All. Ee, rugby takımı. Rugby Onunla evet. ilgili şaka yapmak, karikatür çizmek e, kesinlikle yasak. yasak. Hepsi e, korkunç fanatik. Yani bir iklim bir de All Blacks. All Blacks. <gülüyor> All Blacks. Evet. Rugby takımı. Evet. Karikatüre e, gelince bu karikatür bana biraz da o Maymunlar Cehennemi'nin e, o serinin ilk filmi vardı. İlk ilk film. ...sonunu söylersek spoiler olmaz artık değil mi? Evet. 40 yıl geçti aradan. <gülüyor> e, filmin sonunda bir şok yaşanıyor. Hani böyle maymunların e, hükümranlığında evet. böyle e, yabancı bir geze gezegende olduğunu zanneden e, Charlton Heston... E, ...birden meğerse... bile meğerse kendine Amerika'da e, olduğunu ve bir nükleer savaş sonucu dünyanın yok olduğunu falan fark ediyor. Film öyle bitiyordu... Bana bu e, karikatür biraz bunu anımsattı. E, burada müzeyi gezen iki tane insan kıyafetli fare görüyoruz, maymunlar yerine, insanlar bu defa. İki fare ve e, müze aslında bir iskelet müzesi, e, medeniyet müzesi diyelim evet, veya da antropolojik e, antropoloji, bir şey. Evet. E, bakıyorlar böyle, e, iskeletleri inceliyorlar, insan iskeletlerini. Farelerden bir tanesi de diğerine izahat veriyor anlaşılan gezegen ısınmış diyor. Kimse felaketin geldiğini görememiş ve yok olmuşlar. Bir de insan iskeleti var orada tabii. Evet, evet. <gülüyor> Dinozorun yanında. <gülüyor> evet. Evet. Ee, oradan yine yakın bir coğrafyaya geçmek istiyorum. Tayland'a. Ee, özellikle de Bangkok ee, biliyorsunuz dünyanın en e, hava kirliliği bakımından. ...birinci, belki Delhi'den sonra... ...ikinci e, kentleri arasında geliyor. Hatta geçtiğimiz Ocak ayında... ...insanlar e, orada... ...kan kusmuşlar, hava kirliliğinden... Oh. E, ...Ocak sonunda... E, ...hastanelere akın etmişlerdi, okullara da... ...tatil et, edilmişti. E, i̇şte bu... bu ...Tayland'da... E, ...geçtiğimiz pazar parlamento seçimleri... ...yapılmış. E, ve... E, ...bu... Seçim ordunun yönetime el koymasından dört yıl sonraki il seçim galiba. E, fakat bu seçimin en ilginç yanı resmi sonuçların Mayıs ayında açıklanacak olması. Evet. Biz halimize şükredelim, evet, değil evet. mi? Ertesi gün sonuçları alabiliyoruz yine. Evet. E, gerekçe de yine Zelanda geliyor, Yeni Zelanda geliyor, Yeni Zelanda'dan gönderilen 1552 oy pusulasının. Geç e, gelmesi ve geçerli sayılması ama yalnız o değilmiş bir de şey varmış 2 e, milyona yakın oy da e, nedense kendi kendini iptal etmiş. Hmm. Siber saldırı diyorlar. Self destruction. Evet. Self written. Ben İngilizce dönmüyor. <gülüyor> destruction. Destruction. <gülüyor> Fakat şey tabi yani belki de yapay zekadır bu. ...kendi kendini yok Belki kendi değil yüzde yüz. Yüzde yüz. Yapay zeka zaten... E, Başa bela. Öyle iklim iklim değil. Yapay zeka... Yani, ...sonumuzu getirecek. Akıllı... E, bir ...her şey akıllı. Telefonlar her şey akıllı. Ama Yakın... seçimleri sayan... ...Yüksek Seçim Kurulu... E, ...Anadolu Ajansı olsun... ...bu akıllı teknolojilerden faydalanıp... ...bir seçim sonuçlarını sayamıyorlar. O kadar her şey akıllı olmasına rağmen. Sayacaklar... Bak elaren Mayıs ayında e, şey edecek duyuracakmış. Evet. Mayıs ayında mı? Evet. Mayıs. Tabii. Mayıs ayında. Şimdi yapılan seçimler. Geçen işte. hafta yapılan seçimin sonucu Mayıs ayında ilan edilecek. E, bu karikatürümüzü de e, Taylandlı bir çizer, e, Mor Tiwat Pattaragul e, çizdi. Kendisine mor diyor. Haklı. Biz de ona mor diyoruz zaten. Ee, karikatürde e, bir sokak panosu var hani böyle endeksler e, geçer ya evet. e, Grafikler, e, grafiklerle grafiklerle evet. Tayland Today yazıyor yani bugün Tayland e, üst başlığında panoda da iki tane endeks var mavi endeks e, bir ok, okta da e, AQI yani e, Air Quality Index hava kirliliğini gösteriyor ve ok aşağıya doğru iniyor inişte ee, hava kirliliği endeksi. Hemen alttaki kırmızı renkli okta ise, o ok ise aşağı sarkmış. banodan da gidiyor. Evet. Ee, onda da PQI, yani Politicians Quality Index yazıyor. Politikacıların e, kalitesi. Evet, banodan o, aşağı yerlerde yani, sürüyor. mesajı ya. çok basit zaten. Evet. evet yerlerde sürünüyoruz. Ee, Brexit konusu yine karikatürcülerinden e, kalemlerinden bir türlü şey etmiyor. Özellikle Anglo-Sakson karikatürcüler sürekli Brexit konusuna e, değiniyorlar. Ben gittim geldim. E, yine aynı haberlerle karşılaştım. Ne oluyor dedim. Tekrar şey mi var? Yani haber tekrar mı ediliyor? Falan. Yeniden demiş. parlamentosu için. Efendim? geleceğe geri dönüş oynuyoruz. Evet, geleceğe geri dönüş. Parlamento oylaması falan filan. Evet, hep aynı yerde aynı, yani. e, Her sayıyoruz. sabah kalktığın zaman aynı noktadan başlıyorsun ya. böyle bir film vardı evet. tabii. Yo, Groundhog Day o. Ne? Groundhog Day. Evet. Neyse o tamam işte. Bill o. Mernie filmi. Ha, evet. Bugün aslında dün ismini taşıyordu. Geleceğe dönüş direkt geçmişe gidiyorsunuz. Geleceğe evet, dönüş. O yanlış söyledim. Ben düzeltiyorum. Groundhog Day'in yani Böyle ...her sabah... Fakat şey, ...aynı noktadan bahsediyoruz. İngilizlerin şimdi bir esprisi var yani... ...İngiltere'de ilk defa... E, ...Nisan'dan önce Mayıs... ...gidecek, <gülüyor> geçecek. <gülüyor> Martı, bahar diyorlar. Neyse... E, ...Bob Maron'un karikatüründe... E, ...ki The Daily Telegraph'ta ...yayınlanmış... E, ...Büyük Britanya İmparatorluğu'nun... ...iki tane simgesel karakterini... ...görüyoruz yine o da bir yön tabelasının... ...önünde... E, karakterlerden bir tanesi aslan. Yani e, İngiltere'yi hani üzerinde hiç güneşin batmadığı imparatorluk aslanla temsil edilirdi. Bir de e, bir kadın e, simgesi vardır. O da kalkanlı. O da İngilizlerin ünlü e, sert değil mi? Sert mi? Kelt mi? Kelt. Kelt. Kadın savaşçısı. Kraliçe Butika. Hmm. E, işte o ta, e, şeyde e, tabirada bir harita var inceledikleri haritada. Ortasında da Brexit e, yazısı okunuyor. Haritanın üzerinde e, üst kısmında buradaydınız. You were here yazıyor. Alttaki yazı ise e, bu Aslanla Kredişe'nin şaşkınlığının nedeni zaten. İşte şimdi kayboldunuz <gülüyor> şimdi Ben, ben de bunu ufak bir... Şey bayağı malumat Furuşça bir ilave yapabilir miyim bu karikatüre aslan gücün simgesi ya her yerde evet. yalnız Britanya'da İngiltere İmparatorluğu'nda değil çok taze ve ürkütücü bir araştırma yayınlandı aslanların genetik gücü zayıflıyormuş hem avlanmaktan hem de küresel evet. ısınmaktan dolayı ...şeyle mücadele edemez hale gelmişler... Yani ...en Bahçeli. güçlü... Evet. <gülüyor> ...yani hakikaten bu duyduğum... ...en korkunç şeylerden bir tanesi... ...genetik bozulmaya... uğramışlar evet. ...avlanmaktan ve... ...iklim değişikliği yüzünden... ...işte İngiltere'nin hali ortada zaten... ...aslan yürekli dışarıdan nereye gelindi... ...evet... <gülüyor> ...evet... ...hocam her konuyu iklime bağlıyoruz... <gülüyor> Evet. Golan konusunda ne diyeceğiz? Evet, diyelim. Şimdi tabii Donald Trump... E, ...bu armağanı yapınca... ...Netanyahu'ya ortalık verdi e, Ve e, tabii... ...bu konuda da... ...bir takım e, yazılar yazıldı, çizildi... ...falan filan. E, pek çok ülkede bu kararı kınadığını... ...açıklamış... E, ...geçen hafta. Birleşmiş Milletler'de dahi milletler. başta Evet. Ben tabii uzak kaldım biraz, haberleri çok <gülüyor> izlemedim. Ee, Cuma günü seyareyi dinledim, oradan e, bir şeyler kapmaya çalıştım. Ona göre de karikatür baktım. Ee, neyse yani bu en beğendiğim ve anlamlı gelen karikatür bizden birinden geliyor. Aslında e, Aslı Alpardan. E, çok hoş bir karikatür bence... E, Golan Tepelerini görüyoruz ve yeşillikler içinde bana biraz da dünü anımsattı bu e, karikatür. Evet. Yani yeşillikler e, Golan Tepeleri ve işte o yeşil ağaçlardan bir tanesi de ki muhtemelen bir zeytin ağacı o. E, dile geliyor. Şunları söylüyor. Golan Tepeleri zeytin ağaçlarınındır. Yani bu kadar işte evet, nokta. Evet, hakikaten nokta. bu kadar. Müthiş. E, en sonunda seçimlerle ilgili bir karikatür seçmiştim. Ee, ...Evrensel Gazetesi'nden Sefer Selvi'nin karikatürü bu. Ee, bir ilkokulun bahçe duvarının arkasına gizlenmiş, okulu gözleyen... ...böyle pek de tekin olmayan iki tip e, görüyoruz karikatürde. Birinin gözlerinde maske var, anlaşıldı yani maske olunca zaten. Ee, elinde de boş bir çuval var hatta dekoru tamamlamak için aksesuar e, olarak. Ee, diğerinin elinde ise bir fener var. Ee, anlaşılan bunlar hırsız ee, ve e, Ama bir tanesi de siyah takım elbiseli Kravatlı falan. Kravatlı ee, Ve işte diğerine diyor ki Pazar günü işte işe Pazar günü işe buraya geleceğiz hmm. Çelimsiz olanı soruyor Abi ne var ki burada Çocukların kalemini silgisini mi çalacağız Takım elbisenin böyle ağzının suyu akıyor e, Ve diyor ki Yok lan geleceklerini çalacağız Evet, bilmem nasıl yorumlarsınız Valla durum umutluyuz. Umutluyuz. Evet, şaşkın umutluyuz. ama bahar umutluyuz. geldi. Evet bahar. Yeni İlker Heyeti e, Üyelerimizde belirli oldu. Diğer seçimlerde diğer seçim kanallarında Bek, olduğu bekleriz. gibi Mahallesine Modaya bekleriz. Her Teşekkür zaman ederiz içmeye. efendim. Size de başarılar dileriz. Bundan sonraki ihtiyari heyeti ...kariyerinizde. Teşekkür etmekten başka bir çarem yok şu anda. <gülüyor> Peki ben de teşekkür ederim. Bitiriyoruz programı. Hoşçakalın. Görüşmek <gülüyor> üzere diyelim. İzal Rozental ile Haftanın Karikatürleri